Allah ihlasınızı, samimiyetinizi artırsın. Allah evinize bereket, vücudunuza sıhhat, akıbetinizi hayır eylesin. Allah Azze ve Celle Müslümanlara yardım etsin. Allah Müslümanlara birlik, beraberlik versin. İşlerinden Rabbani alimler, Rabbani liderler çıkmasını nasip etsin. Allah kafirlere, fasıklara, münafıklara, müjdümlere fırsat vermesin. Kurdukları tuzakları Allah başlarına geçirsin. Evet kardeşlerim, sizlere akideyen İslam akidesi üzerine derslere devam ediyoruz. En son tevhidin cüzlerinde kalmıştık. Rububiyet tevhidi uluhiyet tevhidi ve isim ve sıfat tevhidinin üzerinde durduk. Bugün aynı yerden devam edeceğiz inşallah. Kardeşlerim Allah Azze ve Celle'yi bilmeyle birleme farklı şeyler dedik. Çünkü bilme insanın fıtratında ta ruhlar alemindeyken alınan misakla başlayan Kulluktan sonra da mükellef olduktan sonra ikinci misakla yani uluhiyet tevililen devam eden bir olaydır toplumdaki en büyük yanlışlık arıza bilmeyle birlemenin birbirine karıştırılmasından kaynaklanıyor ve bu yüzden yaratan Allah her şeyi veren Allah ama bizim yaşantımıza karışamaz karışmasın biz kendi kanunumuzu, kendi yönetimimizi, kendi uygulamamızı kendimiz koyarız yoluna gidiyorlar. En büyük müşkülat burada. Ve dini insanların sadece kalbi bir olaymış gibi oraya sıkıştırmaya çalışıyorlar. Halbuki durum böyle değildir. Rububiyet tevhidi aynı zamanda uluhiyet tevhidini gerekli kılar. Allah Subhanahu ve Teala'nın kendisinin yoktan yaratıcısı, sahibi, rızık vericisi, kulun saymaya güç yetiremeyeceği kadar türlü nimetlerle doğumundan ölümüne kadar ve hatta bundan daha öncesinden itibaren kendisine her vakit her durumda nimet verici olduğunu ve Allah Azze ve Celle'nin bütün işleri idaresinde tuttuğunu ikrar eden bir müslümanın bütün bunlardan dolayı Allah Subhanahu ve Teala'ya şükredip kulluk etmesi, onun emirlerine itaat etmesi ve yasaklarından kaçınması gerekir. Muhakkak ki Allah Subhanahu ve Teala ona mahlukum mahlukuntundan birini kendisiyle beraber ibadete ortak etmesini, nitler, eşler koşmasını haram kılmıştır. Bunun için kardeşlerim Allah subhanahu ve teala rububiyet tevhidini kabul ettikleri halde dua, kurban, adak adama gibi ibadet türlerinden birini Allah azze ve celleden başka mağbutlara yönlendirerek Allah'a ibadet eder gibi ibadette ortak koşan müşrikleri kınamıştır. Aleykümselam ve ayeti kerimede düşünmez misiniz? Sakınmaz mısınız? Nasıl da aldanıyorsunuz? buyurmuştur. Bakın Bakara suresinin 21 ve 22. ayetleri önce rububiyeti hatırlatır ve uluhiyete bir geçiş vardır. Yani rububiyet tevhidi aynı zamanda ulûhiyet tevhidini de gerekli kılar kardeşlerim. Bakın Allah Subhanahu ve Teala "Ey insanlar! Sizi de sizden öncekileri yaratan Rabbinize ibadet edin. Belki böylece korunmuş olursunuz." O Rab ki sizin için yeryüzünü korunup rahat edebileceğiniz bir döşek Göğü de onun üzerine bir çatı yaptı. Gökten su indirdi. O su ile size rızık olmak üzere birçok meyve ve sebzeler çıkardı. Bakın buraya kadar rububiyetini hatırlatıyor. O halde bütün bunları bilip dururken hala Allah'a ortaklar mı koşacaksınız diyor. Kardeşlerim Allah Subhanahu ve Taala ayetin başında bütün insanlara kendisine ibadet etmelerini emrediyor. Bu emir, Kur'an'daki ilk emirdir. Sonra Allah subhanahu ve teala mükellef kullarına yalnız kendisine ibadet etmeyi vacip kılmıştır. Ve bunun da sebebini zikrediyor. Göğüs sizin için döşek, oradan rahmet indirdim. Yeri sizin için bir korunup rahat edeceğiniz bir yer ve oradan size türlü türlü rızık çıkaran benim diyor. Hala bunları bilip dururken bana eşler mi koşacaksınız? Evet. Allah subhanahu ve teala açık ve gizli çeşitli nimetlerle terbiye etmiş, onları yoktan var etmiş, yeryüzünü üzerinde rahat edebilecekleri bir döşek kılmış. Ve orada onları evlatlar, mahsuller ve türlü türlü kazançlarla faydalandırmıştır. Yine ayette geldiği gibi gökleri onlar için bir bina ve çatı kılmış güneş, ay, yıldızlar gibi ihtiyaçları onlara menfaat için yerleştirmiş. Semadan onlara su indirmiş. Onunla kendilerine rızık olarak çeşitli meyveler, çeşitli ürünler bitirmiş. Ve bunun akabinde Allah Sübhanu ve Teala ne diyor? Allah'a ortaklar kılmayın diyor. Evet kardeşlerim. İşte bu noktada kul kendini bir yoklayacak. Tıkanma burada. Düşünmüyor insan. Bu ortaklar kulları yaratmadıkları ve rızıklandırmadıkları halde bilakis kendileri de yaratılmış olup idare edilen oldukları halde kendilerine ibadet türlerinden birinin yönlendirilerek kulluk edildiği benzerler, denkler ve ortaklardır. Allah hepimize mağfiret etsin. Geçen derslerden birinde de dediğim gibi Maaş çıktı, rızık veren Allah unutuldu. Hastaneler kuruldu, haplar kuruldu, adam hapı yuttu. Şifa veren Allah unuttu. Hallerimiz hep böyle oldu. Evliya ve salihlerden kullara dokunan faydalar ancak Allah Azze ve Celle'nin hizmetine vermesi tedbiri ve yardımı Onların ve fiillerin yaratıcısı da Allah'tır başında da, sonunda da nimetleri veren yalnızca Allah'tır kardeşlerim. Onlar bu hayırların kullara ulaşmasında Allah'ı sadece bir sebep kılmışlar. Allah'ın rububiyet ve uluhiyette bir ortağı bulunmadıklarını bildiği halde, Allah ile beraber onlara nasıl ibadet edilebilir ki? Zaten ibadet sadece, Yalnızca Allah Azze ve Celle'nin hakkıdır kardeşlerim. Belkıs'ın kıssasını hatırlayacak olursanız Süleyman Aleyhisselam hüt, hüt nerede? Ya bir delille gelir ya da karışmam dediğinde hüt, hüt kuşu geliyor ne diyor? Hatırladınız mı ayeti? Şeytan diyor hepsini kandırmış hepsini güneşe secde ederken gördüm diyor. Kardeşlerim şeytan Sırat-ı Mustakim yolunun ortasında oturur ve insanları hak yoldan döndürmeye çalışır. Geçmiş ümmetlerde olduğu gibi günümüzde de güneşe, aya, yıldıza, yere, yani kadına, paraya, pula, kafir bir insana, salih bir insana, taşa, canlı, cansız, hatta ineğe, hala Hindistan'da ineğe tapanlar var. Ama ibadet yalnızca Allah'ın hakkı kardeşlerim. Şeytan maalesef ihlaslı olmayan, muhlis olmayan kulları çok rahatlıkla, herhangi bir sebeple, duygularına dokunarak yoldan çok rahat çıkarabiliyor. Allah Azze ve Celle'nin kitabında bildirdiği gibi senin benim ihlaslı samimi kullarım üzerinde hiçbir sultan yok diyor. Öyleyse itikadımız sağlam olacak. Yaptığımız her amel ihlaslı olacak. Ve bizi yaratanı kulluğumuzu gereği gibi yapma zorunda olacağız. Eğer bizden bir söz, bir davranış, eyleme döktüğümüz her neyse bu ibadet sadece Allah Azze ve Celle'nin hakkıdır kardeşlerim. Hiç kimsenin taltifine, beğenmesine ya da kınayıcının kınamasından korkmasına bir Müslümanın ihtiyacı yoktur. İbadet türünden hangi herhangi bir şey ne olursa olsun ve kim olursa olsun Allah Azze ve Celle'den başkasına yönlendirilmesi caiz değildir. Kim bunlardan birini Allah Subhanahu ve Teala'dan başkasına yönlendirirse zulmetmiş ve Allah Azze ve Celle hakkında kötülük işlemiş olur. Aynen Allah Azze ve Celle'nin Lokman Aleyhisselam'dan Kur'an'da bildirdiği gibi ey oğulcu Allah'a sakın şirk koşma zira şirk en büyük zulümdür diyor. Allah bizi de neslimizi de her türlü şirkten beri buyursun kardeşlerim. Rububiyet tevhidini ikrar eden kimsenin Allah subhanahu ve teala'ya şükür olarak kulluk etmesi gerekir. Allah subhanahu ve teala'nın kendisinin yaratıcısı, rızık ve nimet vericisi olduğunu kabul eden kimsenin Allah'tan başka kimseye ibadet etmeyerek şükürde bulunması gerekir bu noktada hepimiz kendimizi bir toparlayalım kendimize gelelim kazancımız varsa bunu veren Allah her sanatçının sanatını yaratan Allah Allah Azze ve Celle ol demedik de hiçbir şey olmaz kardeşlerim Allah kazancınızın bereketini alırsa istediğiniz kadar kazanın bereketini bulamazsınız Allah bizleri şükreden kullardan eylesin. Bakın burada size bir rivayet hatırlatayım. Haris el-İşari naklediyor. Allah kendisinden razı olsun. Çok önemli bir rivayet. İmam Tirmizi naklediyor Kitabül Misal'de. Allah Resulü Ali Selatü Vesselam diyor ki Allah Subhanahu ve Teala Zekeriya oğlu Yahya'ya beş şey yapmasını ve bunun İsrail oğullarına da yapmaları için emretmesini buyurdu. Bu hadisi uzunca zikrettikten sonra rivayette bakın şunlar geçiyor. Bunlardan ilki kulluğunu sadece Allah subhanahu ve teala'ya yapıp ona hiçbir şeyi ortak koşmamak. Allah'a ortak koşan kimsenin örneği nedir bilir misiniz? Örneğin şudur. Bir kimse ki kendi öz malından altın ve gümüşten bir köle satın alır ve sonra o köleye işte malım, işte evim, çalış, kazan, bana hakkını öde, seni azad edeyim diyen kişinin örneği gibidir. Köle çalışır kendi efendisinin malında çalışır onun yerinde yatar kazancını götürür başka birine ödeme yapar hanginiz kölenizin bu durumunda olmasına razı olur muhakkak ki Allah sizleri yaratmış ve rızıklandırmıştır o halde ona hiçbir şeyi ortak koşmayın buyurmuştur Evet, şirkin misalini Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o kadar basit bir şekilde örnek veriyor ki kardeşlerim. Sizin bir köleniz olsa, işte ev, işte iş, sizin işinizde çalışsa, sizin yerinizde yatıp kalksa, ücreti götürüp bir başkasına ödese bundan memnun olur musunuz? diyor İşte şirkin misali budur diyor. Allah sizleri yaratmış her türlü nimetlerle ızıklandırmış, sizse gidip bir başkasına kulluk diyor Rabbim anlayanlardan eylesin kardeşlerim. İbni Mesud'dan gelen bir rivayette dedim ki ey Allah'ın Resulü Allah katında hangi günah en büyüktür? Allah Resulü ve vesselam seni yaratmış olduğu halde Allah'a ortak kılmandır buyurmuştur. Biliyorsunuz zulüm üçe ayrılır kardeşlerim. Yani günah bazında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam zulüm üçtür diyor. Bir, Allah affetmez. İki, Allah karışmaz. Üç, Allah'ın menşiyetindedir. Dilerse azap eder, dilerse affeder diyor. Sonra Allah Resulü ve Vesselam tekrar başa dönüyor. Allah'ın affetmediğine gelince, Allah'ın sizi yarattığı halde ona nitler, eşler koşmanızdır diyor. Karışmadığına gelince diyor, boynuzsuz koç, boynuzlu koçtan hakkını alacak Altının dinarın fayda vermediği gün gelmeden önce helallaşın diyor, birbirinize zulmetmeyin. Şu aranızda yaptığınız meseleler var ya diyor, Allah ona karışmayacağım diyor. Menşiyetine gelince kulun kendi nefsine, fıtratına dönük işlemiş olduğu günahlar bunu da Allah dilerse azap edecek, dilerse affeder diyor. Aleykümselam ve rahmetullah kardeşim. Kardeşlerim, Ehl-i Sünnet'in itikadında Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın öğrettiği bu dinde günahlar demek ki bu yön. Bir insanın kendine dönük işlemiş olduğu günahlar ki intihar da, sakalı kesme, sigara içme, içki içme, zina etme, harpten kaçma gibi bunlar kulun kendi nefsine bir de Dedikodu, gıybet, tecavüz, malını alma, gasp etme falan falan kullara karşı bir de Allah Azze ve Celle'nin seni yarattığı halde başkasına kulluk yapma, ona eşler koşma. Geçmişteki ve günümüzdeki insanların çoğu hep bu tevhidi ikrar etmişler ve ancak çok azı inkar etmişlerdir kardeşlerim. İnanışta, sözde sıkıntı yok. Allah'ın varlığını tamamen inkar eden ve bu yüzden Musa Aleyhisselam'ın peygamberliğini ve getirdiği ayetleri inkar eden sadece firavun ve avanesi onlardandır. O da azınlıktır. Bu da onların dışa vurduklarıdır. Çünkü onların tamamı nefislerinde zaten bunu ikrar ediyorlar. Allah Azze ve Celle gönülleri o delillerin hak olduğuna kanaat getirdiği halde sırf zulüm ve kibir yüzünden onları inkar etmişlerdi diyor Kur'an'da. Ki ölürken de ilahlık iddia eden Firavun ne diye öldü gitti? Yunus 90-91. ayetleri okursanız iman ettim. Musa'nın halının Rabbine diyor. Allah Azze ve Celle şimdi mi, şimdi mi aklın başına geldi diyor. Yani onların inkarı bile Allah Azze ve Celle'nin toptan inkarı bile sadece zulüm ve kibirlerindendi kardeşlerim. Onların aklını devreye, fıtratını devreye soktuğunu onlar da Allah Azze ve Celle'yi inkar edemezler çünkü ruhlar aleminde verilen ahitte onların da bizim de peygamberlerin ruhu da vardı. yine bu asırda ilah yoktur hayat maddeden ibarettir diyen komünistler de bu tevhidi inkar edenlerdir onlar da bunu ancak zahirde diyorlar lakin kalplerinde Allah'ın varlığını ve rububiyetini ikrar etmektedirler bunun Böyle olduğunu en açık şekilde gösteren husus, Rusya'da ve Doğu Avrupa devletlerinden başka yerlerde komünizm ile yöneten hükümetlerin düşmesinden sonra zahiren komünizme bağlı olan pek çok kimsenin eski dinleri olan Hristiyanlık ve Yahudilik gibi dinlerine tekrar dönmeleridir. Rububiyet tevhidindeki şirke gelince, kendilerini İslam'a nispet eden birçok kimse de bu türden şirke düşebilmektedir kardeşlerim. Bunların çoğunluğunu ölülere seslenerek dua eden, onlardan fayda temin etmek veya zararını def etmek hususunda istekte bulunan veya dirilerden Allah'tan başkasının güç yetiremeyeceği şeyler isteyen sofiler ve rafiziler olmuşlardır. Bütün bunlar rububiyette şirktir. Aynı şekilde onlar uluhiyette de şirktir. Zira onlar mahluktan fayda temin etme veya zararın uzaklaştırılmasını isterlerken onların bunlara güç yetirdiklerini itikat ederler. Bu amellerinde Allah'ın fiillerini mahluktan birine nispet ederler. İşte bu şirktir kardeşlerim. Bunun örneklerini çoğu kitaplarında, şimdi görsel olarak filmlerde, hoca olarak o milletin önüne çıkan onların sözlerinde çok rahatlıkla görürsünüz. Başın dara geldi mi yetiş ya pirim, şıkkım ya da işte kabrine git şu kadar namaz kıl, şöyle, şöyle, şöyle, şöyle. Ya bunların hangisi? Gelen peygamberler bunların reddi için gelmemiş mi? Yani bu tür insanlar, Allah inancını, peygamber inancını, melek inancını, kitap inancını hepsini bozmuşlar kardeşler. Allah Azze ve Celle'nin tüm isim ve sıfatlarını inkar etmişler, kendi kafalarına göre uydurdukları bir Allah icat etmişler, yarattığı her şeyde Allah'ın hulul, birleşme inancını gündeme getirmişler, bir kadına, bir kadının dudağına her şeye benzetmişler haşa, Allah Azze ve Celle'nin kendisini vasfettiği şeyleri bırakıp bunlar kendi istedikleri şekli sotmuşlar. Peygamberi o kadar aşağılara almışlar ki bizim Allah'la o kadar şeyimiz var ki bize ne bir melek ne de bir peygamber asla erişemez. Biz Allah'la vasıtasız konuşuruz demişler. Kitap inancını bozmuşlar sen zahire bakarsın halbuki bunun batine öyle şeyler vardır ki bir de hikayeler patlatırlar bilmem ne baba varmış sırrı ortaya çıkmış bir hutbe vermiş bir fatihanın tefsirini yapmış millet demiş ki bu kapıdan çıktı o demiş ki şu kapıdan adam bin bir parça olmuş her kapıdan çıktığını görmüşler bir daha bulamamışlar nereye gitmiş Aksaray'a gitmiş Aksaray'ın pirliği olmuş yani tamamen hurafe, tamamen düya, ortada kıyamete kadar değişmeyecek, değiştirilemeyecek, eklenemeyecek, bozulamayacak bir vahiy varken ve Kur'an ve sünnete sarıldığında kıyamete kadar asla dalalete düşülmeyecek bir din varken insanlar bunu bırakarak bunun dışındaki her şeye akide diye sarılmışlar. Allah Azze ve Celle'ye verilecek, istenecek, sığınılacak, adak adılacak ibadetleri ya bir taşa, ya bir canlıya, ya bir cansıza insanlar bunu ibadet diye hatta yapmazsan seni de suçlayarak bir ibadet haline getirmişler. İşte akide derslerinin önemi burada başlıyor kardeşlerim. Uluhiyet Allah Azze ve Celle'yi ibadette birlemektir. Allah Azze ve Celle'ye izafe edildiğinde uluhiyet tevhidi, insanlara izafe edildiğinde ise ibadet tevhidi, ubudiyet tevhidi, kulların fiilleriyle Allah'ın tevhidi, amel tevhidi, kasıt tevhidi ve irade ve talep tevhidi diye isimlendirilir. Çünkü bütün ibadetlerde kastın ihlas üzere olup bununla Allah'ın veçinin dilenmesi gerekir. Bu tevhid Allah'ın insanları ve cinleri yaratma sebebidir kardeşlerim. Allah subhanahu ve teala ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etmeleri için yarattım diyor Zariyat 56'da. Allah kendisinden razı olsun i̇bn Abbas bu ayeti tefsir ederken şöyle tefsir ediyor. Ben cinleri ve insanları her sözde, her işte, eyleme döktüğü her noktada beni ululamaları için yarattım diye tercüme etmiştir. Biz her halükarda kuluz kardeşlerim ve bunun için yaratıldım. Resuller gönderilmesinin Kitaplar indirilmesinin sebebi budur. Biz sıratı mustakimden ayrılmayalım diye. Allah Azze ve Celle senden önce hiçbir Resul göndermedik ki ona benden başka ilah yoktur. Bu itibarla kulluğunuzu, ibadetinizi bana şirksiz olarak yapın diye vahiy etmiş olmayalım diyor Enbiya suresinde. Peygamberlerin geliş sebebi bu. Allah'ın kitabını, Allah'ın Resulü'nü devre dışı bırakıp da bugün birilerinin ya da dün birilerinin ya da onların koyduğu metodun peşinde gitmek İslam dini değildir. O da bir dindir ama İslam dini değildir kardeşlerim. Uluhiyet tevhidi Resullerin ilkinin ve sonuncusunun davetidir. Allah Subhanahu ve Teala biz her ümmete yalnız Allah'a ibadet etmeleri ve tağuttan şeytanlar, putlar, ölüler ve Allah'tan başka dostlar edinenlerden de sakınmaları için resul gönderdik diyor Nahl suresinde. Resullerle ümmetleri arasında ve Resullere tabi olan tevhid ehli ile şirk, bidat ve hurafe ehli arasında bu yüzden hep husumet çıkmıştır. Allah hepimize güzel bir ilim nasip etsin. Kur'an ve sünneti anlamayı, hayata geçirmeyi hepimize nasip etsin kardeşlerim. Emin olun doğru dini öğrenen birisi öz ailesinde kendi ebeveynlerin içinde bile yabancı hale düşüyor. bakın sahabenin hayatlarını okuyun Allah hepsinden razı olsun kendi öz anne ve babaları çocukları iman etti diye işkence yapmadılar mı onları dışlamadılar mı taciz etmediler mi haçlıklarını kesmediler mi ne yaparlarsa yapsın muvaffak olabildiler mi onlar sadece sabretti, hiçbir karşılık vermedi, Allah'a sığındılar ve kazandılar. Birçoğunun bu sabrı anne ve babalarına dünyalı konularında yumuşak davranmaları ve İslam'a ters düşüncelerinde onlara itaat etmemeleri kendi ailelerinde iman etmeden sebep olmuştur. Çünkü onlar zamanın şirk ve küfür düzeninden korkuyor kendi çocuklarının da o sistemde harcanacağını, işkenceye uğrayacağını, dışlanacağını ve başına bir iş gelmesinden sırf korkarak rızkı veren Allah, ömrü veren Allah, ibadete layık olan Allah ama şeytan ağını öyle bir örmüş ki insanlar şeytani sistemi geçerli koyup Allah sistemine gelince hem de kendi ebeveynlerin karşı çıktığını görüyorlar. Gerek giyimde, gerek yaşayışta, gerek inançta. Öyle olmuyor Geçmişte aynı, günümüzde aynı. Hep aynı yoldan inananlar geçer kardeşlerim. Halbuki Allah Azze ve Celle bütün ruhlardan ben sizin Rabbiniz değil miyim diye ikrar almadı Yarın kıyamet gününde ebeveynlerimiz sana vermiş olduğu ahdi bozmuşlardı. Biz de onlardan sonra gelen nesildik. Onlara da azap etme hasebiyle bize de mi azap edeceksin demeyesiniz diye hepinizin üzerine bunu ahitler kıldım, şahitler kıldım diyor. Maalesef insan fıtratı o kadar bozulmaya yüz tutmuş ki Tabi bunun yaşadığı çevre, aile de büyük bir etken. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi her doğan çocuk fıtrat üzerine doğar. Ana baba neyse, Yahudi ise Yahudi, Hristiyan ise Hristiyan, Mecusi ise, Mücusi müşrik ise müşrik yapar diyor. Geçmişte büyüklerimizden duyardık. En az aile 6-7-8 kişi olurdu. Biz Altı kardeşiz. 2 de ölmüş. Sekiz. Bir de benim ikizim dokuz. O da vefat etti. Geçmişte kardeşler çok çocuk olduğu için medreseler varmış. Aile bir tanesini seçer. Götürür medrese hocasına verir. Eti senin. Kemiği benim. diye. Çünkü o oradan alacağı dini eğitimle öbürleri hayata atıldığında Allah'ı unutmasınlar diye onu onlara bir kardeş, yardımcı ve hoca olarak yetişmesini isterlerdi. Bugün birinin çocuğuna dini anlattığında, tevhidi anlattığında ilk karşına gelen ya anası ya babası, ebeveyni geliyor. Hoca, bu çocuğun aklını bozuyorsun. Bak kafasını karıştırıyorsun. Çocuğundan uzak dur. Yani Allah inancını, bozulan fıtratını düzelten çocuğa doğru kelimeleri öğretip fıtratına döndürmeye çalıştığında güya annesi, güya babası, güya çocuğunu koruma kastıyla senin karşına dikiliyor. Maalesef bugün yaşadığımız ortam bu ortama gelmiş. Bu da maddeciliğin mala ve mal kazanma hırsına düşkünlüğünden kaynaklanıyor. Bu muhsinler dersinden sonra inşallah mal ve anlam ve mahiyeti üzerine birkaç seri ders hazırladım. Ona katılırsanız orada ne anlatmak istediğimi daha da açık ifade edeceğim kardeşler. İnşallah. Demek ki tevhidi güzel anlayacağız. Uluhiyet tevhidi, rububiyet tevhidini isim ve sıfat tevhidini de içine alır. Kim yalnızca Allah'a ibadet eder ve ibadetin yalnız Allah'ın hakkı olduğuna iman ederse bu onun Allah'ın rububiyetine, isim ve sıfatlarına da iman etmiş olduğunu gösterir. Bunların hepsi birbirinin müte mıdır kardeşler. Birisinin varlığı öbürünün varlığıyla gündemdedir. Birinin varlığının gitmesi öbürlerini toptan yok eder. Çünkü o bunu ancak Allah Azze ve Celle'nin bir olduğuna, kendisine ve bütün kullarına lütufta bulunduğuna, rızık verdiğine, idare ettiğine ve diğer rububiyet özelliklerine Allah Azze ve Celle'nin ibadete yalnız başına müstahak olup ortağı olmadığını gösteren güzel isimleri ve yüce sıfatları olduğuna itikat ettiğinden yapmaktadır. Kardeşlerim, Allah'tan en çok kim korkar? Alimler değil. Öyleyse Allah'ın dinini öğreneceğiz. Allah'ın kitabına sarılacağız kardeşlerim. Bu tevhid çok önemli. Önemli olmakla birlikte İnsanların çoğu bunu inkar etmişler. Allah'ın vahyinden habersiz olan Müslüman hep inkara gitmiştir. Hep çoğunluğa uymuştur. Allah Azze ve Celle'nin ibadete tek başına müstahak olup ortağı olmadığını kabul etmemişler ve onunla beraber başkasına da ibadet etmişlerdir. Allah hepimize merhamet etsin. Allah hepimize acısın kardeşlerim. Bir türbe edinmişler insanlar, tapmışlar. Mahalledeki camisine gitmeyen adam türbeli camiye gider. Mahallesindeki camide beş vakit namaz kılmayan kadın, kız, erkek türbeli ise bir yere gider. Bir yatır der. Orayı ziyaret eder, kendi ana babasını ziyaret eder. Şunu iyi bilmeliyiz ki kardeşlerim Allah Azze ve Celle Resullerini ilkinden sonuncusuna kadar Allah Azze ve Celle'nin kullarını yalnız Allah Azze ve Celle'ye ibadete davet etmeleri için göndermiştir. Başka bir şey için değil. Allah Subhanahu ve Teala onlar ve onlara benzer şeyleri yarattığını ispat etmek için göndermemiştir. Çünkü onlar bunu kabul ediyorlardı. Ve bunun için müşrikler şöyle diyorlardı. Bize sadece Allah'a ibadet etmemiz için mi geldin? Araf suresi 70'te. Yani sadece ona ibadet edip, ibadeti ilahlarımıza değil de ona özgü kılmamızı mı istiyorsun diyorlar. Aynen günümüzdeki gibi. Onlar inadına Allah ile beraber başkalarına ibadet ettiler. Ve ondan başkalarını ona ortak koştular ve o nedenle ilahlar edindiler. Bugün şefaat meselesi, kabir meselesi, birçok mesele. Rabb'im bizleri tekrar doğru dinine döndü Arsim kardeşlerim. Bugün doğru dini anlayanlara terörist gözüyle, radikal gözüyle, ifratçı, tevfirci, tekfirci gözüyle bakıyorlar. Ha bunlar yok mu? Olanlar var. Ama doğru dini savunan insanlar bunlar hiçbir olamaz. Onlar ne ifratta ne tevrittedir. La ilahe illallah tevhid kelimesi bu uluhiyet tevhidine delalet eder. Tevhidin türlerinden olan bu tür hakkında iki başlık var kardeşlerim. Birincisi la ilahe illallah şahadet kelimesinin manası, şartları, rükünleri ve onu bozan şeyler. İkincisi de ibadetin tarifi, çeşitleri, şartları ve rükünleridir. Bunun çok güzel özümsenmesi ve öğrenilmesi gerekir. Bunlar içi boş olduğunda Kişi çok rahatlıkla ibadet ediyorum diye şirke düşebilir. Birincisi Allah Azze ve Celle'den başka ilah olmadığına şahadet etmek. Bu da iki maksadı getirir kardeşlerim. Birincisi biz Arap değiliz, acemiz. Bu şahadetin anlamı ne? Faziletini? Allah Azze ve Celle'den başka ilah olmadığına şahadet etmenin manası Allah'tan başka hak mabut olmadığıdır. Allah Azze ve Celle'den başka ibadete layık hiç kimse yoktur. Allah Subhanahu Deala'dan başkasına seslenerek dua etmek caiz değildir. Allah Azze ve Celle'den başkasına sığınılmaz Allah subhanahu ve teâlâdan başkasına adak adanmaz, kurban kesilmez ve diğer ibadet çeşitleri Allah'tan başkasına yönlendirilemez. Yaşamış olduğumuz toplumda, hepinize soruyorum, nazar boncuğu tüm yaşadığımız toplumda hayatımıza girmiş mi? Çocuk doğar maşallah, araba alır maşallah ahırın kapısına maşallah olmadı bu gök boncuk olmadı kağıtlarını olmadı arabanın aynasına adam neredeyse kafasına takacak var değil mi peki hayır ve şer kimden Allah'tan bunda hiçbir sıkıntı yok ya ne var canım biz ondan bir şey beklemiyoruz ki peki neden takıyor Bakın bu soruları sormak gerekiyor. Neden takıyor? Mekke toplumunun işlediği şirkle senin taktığın bu nazar boncuğu arasında ne var? Onlar da uzun uzun çınar ağaçlarının yanına geliyorlardı. Elbiselerini bu yanda çıkarıp bu yanda zırhlarını giyiniyorlardı. Ve diyorlardı ki biz savaşta bize bir şey olmaz. Dokunmazdık. Bugün muska takıyor cevşen takıyor. Bir de hadis uydurmuşlar. Falan savaşta Cibril getirmiş. Ya arkadaş Allah'ın yarattığı bir canlı, cansız bir şeyden yani Allah'ın sıfatlarını nasıl verirsin? Ya da bir yatır diyebildikleri ya da türbe. Salih ya da değil. Oraya gidip kurban kesmeler, adak adamalar, dua etmeler, saygı duymalar, yemek dağıtmalar. İşte bunların hiçbiri caiz değil, işte kelime-i manası Allah'tan başka ibadete layık hiç kimse yoktur demektir. La ilahe illallahın manası ise ibadet ve ilahlıkta Allah'ı birleme, ondan başka kendisine ibadet edilenlerden uzaklaşmaktır. La cinsinin nef yedicisidir. İlah ismidir. Bununla haberi mahzuf olup takdiri hak ilah'tır. Yani başı nefi sonu ispatlan biter. La ilahe illallah sözü Allah'tan başka hak ilah yoktur anlamındadır. Evet kardeşlerim. İtirad edilen kalplerin muhabbet, tazim, boyun eğme korku, sevgi ve diğer ibadet çeşitleriyle ilahlaştırdığı mabut demektir ilah. Allah ismi Rab Teala'nın mukaddes özel ismidir. Sadece Allah Azze ve Celle hakkında kullanılabilir. Bu ismin aslı ilah kelimesinden gelir. Bu yüce kelime iki ana rübnu kapsar kardeşlerim. Birincisi nefi. Yani Allah Subhanahu ve Teala'dan başka her şeyin ilahlığını reddetmek buna la ilahe kelimesi dalalet eder. Bu da Allah'tan başka ibadete layık kimse olmasını etmektir İkincisi ise ispat. Yani Allah Subhanahu ve Teala'nın ilahlığını ispat etmektir. Buna İlla Allah kelimesi delalet eder. Bu yalnızca Allah Azze ve Celle'nin ibadete hak sahibi olup ortağı olmadığını ispat etmektir. Yani la ilahe dediğimizde, Kur'an'a bir gidelim şimdi. Güneş, ay, yıldız, ilah, rap olarak gelmiş mi kardeşlerim? Gelmiş yazın bir tarafa cansız varlıklar ilah olabiliyormuş. Yine al İmran'da Ey İsa sen ne dedin ananı ve seni ilah edinsinler diye. Bir peygamber salatü selam üzerine olsun ve anası ilah edinilebiliyor muymuş? Evet. Yazın. Naziat suresinde Firavun sizin ilahınız ben değil miyim diyor kafir, despot bir insan ilah olabiliyor muymuş kardeşlerim evet Nuh aleyhisselamın kavmi Ved, vegus Nesir, Yevus bunlar hep o kavmin salih insanlarıydı salih bir insan ilah olabiliyor mu evet Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın kavmine gelelim Lat Menat, Urza, Hubel, bunlar hep salih insanlar. İlah olabiliyor mu? Evet. O nefsini hevasını ilah edineni görmedin mi? İnsanın nefsi hevası ilah olabiliyor mu? Evet. Sırf Kur'an'dayız bakın bir yeriye gitmedik. La ilahe dediğimizde bunların hepsini nefret etmemiz gerekiyor. Reddetmemiz gerekiyor. İlla Allah dediğimizde işte geçerli oluyor. Ve ibadete müstahak olan sadece Allah Azze ve Celle'dir. Çünkü o yaratan, o rızık veren, o malik, bütün işleri idare eden o, bütün kulların onun kendisine olan büyük nimetlerine şükür olarak onu ibadette birlemeleri gerekir. Allah hepimize merhamet etsin. Allah hepimize acısın kardeşlerim. Bu kelime hakikaten tevhid kelimesi sağlam bir kulp ve takva kelimesidir. Bu kelime dünyada, kabirde, kıyamet gününde saadet ve bedbahlık bakımından önemlidir. Sadece best parçası değildir alna bağlanan bayrak gibi sallanan boyna asılan bu halktan gelecek ona sarılıp haklarına riayet etmek mizanı ağırlaştırır cehennemden kurtuluş olur ve nimetler cenneti kazandırır ama ona sarılmamak haklarına riayet etmemek ise senin mizanı hafifleştirir kabirde ve kıyamet gününde azaba sebep olur ve cehenneme sokar bu tevhid Allah'ın bütün kulları üzerinde hakkıdır kardeşlerim emredilenlerin ilki ve sonuncusudur kul ilk olarak İslam'a bununla girer ve dünyadan bu kelimeyle çıkar bu kelime Müslüman'ın Müslüman'a kanının, malının ve ırzının korunma sebebidir. Müslüman olan birisi bu kelimeyi söyledikten sonra kanı, malı, ırzı haramdır. Bunlar ancak kelimeyi tevhidin hakkıyla koruma altına girer kardeşlerim. Müminlerle kafirler, iyilerle facirler bu kelimeyle ayrılır. Dostluk ve düşmanlık bu kelime içindir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah için seven, Allah için düşmanlık yapan, Allah için veren, Allah için alan ne diyor? İmanı tüm lezzetini bütün damarlarında bulur diyor. İşte bu kelimenin ehli Allah'ın ehli ve Allah'ın taraftarıdır. Bunu kim inkar ediyorsa bunu inkar edenler ise Allah'ın gazabı ve intikamına muhataptır. Bu büyük şahitliktir. İslam'ın ilk ve en büyük rüknüdür. Dinin aslı ve esasıdır kardeşler. Dinin diğer rükünleri bundan sonra başlar. Bu kelimenin dalları ve şubeleridir ve onun tamamlayıcısıdır ameller tevhide uymakla geçerli olur ve onun gereklerine göre olmak zorundadır Allah'ın kullarından bir kula en büyük nimeti kelime-i tevhiddir kardeşlerim Allah'ın zikredildiği en faziletli zikir La ilahe illallah'tır Kıyamet gününde kulun mizanında en ağır basan şey odur. O İslam'ın başı, selamet yurdunun anahtarı, sözlerin en doğrusu, iyiliklerin en güzeli, hak, şehadet, sabit söz ve en yüce misaldir kardeşlerim. Hesap gününde öncekilerin ve sonrakilerin sorulacağı şeydir. Amel defterleri bu kelimeyle sağdan veya soldan, önden ya da arkadan alınılır. Göklerle yer onunla ayakta durur. Dinler onun üzerine kurulmuş, kıble ona göre tayin edilmiştir kardeşlerim. Allah hepimize merhamet etsin. Allah hepimize hayır versin kardeşlerim. La ilahe illallah cennetin anahtarıdır. Dişleri olmayan anahtar olmaz. Eğer dişleri olan anahtar ile gelirsen kapı sana açılır. Aksi takdirde açılmaz. hasan Basri'ye insanlar la ilahe illallah diyen cennete girer diyorlar denilince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 münafıklara bu kelime asla fayda vermemiştir Allah hepimize hayır versin hayırdan ayırmasın La ilahe illallah dinin başı ve dünyadan ayrılmamızda son kelimedir kardeşlerim Allah Resulü aleyhissalatü vesselam amcası Ebu Talib'e son halinde yetişti ve ey amcacım bir kelime bir kelime söyle de bununla sana yardım edeceğimi umuyorum dediğinde bu Talip şöyle durdu, gözlerini şöyle kıstı, ufka baktı. Ne dedi kardeşler? Koca karıların arkamdan beni kınamalarını istemiyorum, hicvetmelerini istemiyorum. Lat, menat, oza, hobel dedi. Düşünebiliyor musunuz? Ortam bozulunca insanlar bozulunca insanların kınamasından insan korkuyor da yaradıcısına kavuşacak. Hesap vereceğinden korkmuyor. Kalp bozulunca belli olur işte. La ilahe illallah kelimesini söyledi, ey amcacım sana bununla yardım edeceğimi umuyorum." diyor. Demiyor. Akabinde vefat ediyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam devam ediyor. Rabbim'dan 70 ya da 100 kere tövbe istifarda bulunacağım diyor. Çünkü kendisine çok yardım etti. Öksüzdü, yetimdi. Amcası elinden tuttu, kol kanat gerdi. Allah Azze ve Celle hangi ayetleri indiriyor? Sen 70 değil, 100 de tövbe etsen Allah onu affetmeyecektir Sonra. Yakın akrabaları da olsa ne bir peygambere ne de müminlere müşrik olarak öldükleri belli olduktan sonra birine tövbe, istiğfar etmek, dua etmek yakışmaz diyor. Ali geliyor ne yapayım babamı? Gitir git bir çukur kaz ve oraya göm geldi Ve guslektir bugün Ebu Talip aleyhisselam diyen fırkalar var. Ki ayet var hakkında Şia Kur'an inancını reddeder ve bizim Kur'an'ımızı kabul etmedikleri gibi Cibril'in Fatıma'ya geldiğini 70 bin ayet getirdiğini ve sizin Kur'an'dan hiçbir ayet bizde yok derler. Evet. Bu da ayrı bir safsataları. Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Tevhid çok önemlidir. İtikat çok önemlidir. Bu bir ölçüdür. Ölçü mihenk taşıdır. Bu da Kur'an ve sünnettir. Bunun dışında kalbinizin itikat ettiği, yaptığı ibadetler insanı cennete değil cehennemin tam kapısının ağzına getirir. Akide dediğimizde, inanç dediğimizde bu Allah'ın kitabı ve Resulullah'ın ve Vesselam'ın sahih sünnetidir. Allah bizi de neslimizi de bundan ayırmasın. Rabbim hak bilip, hakka tabi olan, batılı da batıl bilip ondan uzak kalanlardan eylesin. Maalesef bugünkü saatimiz doldu. Allah Azze ve Celle müsaade ederse, inşallah bir dahaki derslerle, tevhidin ikinci şartının maksadı, kelimenin şahadetin şartları ve onu bozan şeyler üzerine olacak inşallah. Ağır bir ders. İnşallah Rabbim ömür verir size de bize de. O gün kaldığımız yerden devam ederiz. Allah öğrendiğimiz doğrularla amel etmeyi hepimize nasip etsin. Subhaneke Allahumma ve bihamdike işradi la ilahe illa ente estağfiruke ve etöbüle. Ve rabbil Epiniz set